soru işte nedir o müddeti bilmiyorum. Yani bunun nedeni de bilmiyorum. Bir tane o elinizde tek önemli iş olarak gördüğünüz tek önemli iş olarak gördüğünüz ya da hayatınızda hayatınızı oluşturan parçalar diyebileceğiniz işte şu şu şu üçü. Benim için önemli olan şunlardır. Şunlardır, şunlardır, şunlardır. Şunlardır diyebileceğiniz şeyler. Bir müddet sonra parçalanır. Başka şeylerin Başka şeyleri fark edebilirsiniz. Bunun nedeni şu da olabilir. Mesela başınıza bir sıkıntı gelir. Normaldir. Dünya halidir. İnsanoğlunun başına hep böyle şeyler gelir. <gülüyor> Çaresiz kalırsınız. Ve çare aramak yüzünden, evet çare aramak yüzünden ister istemez dikkatinizi... Başka şeylere yöneltirsiniz Çağrı aramak yüzünden Yani dıştan kaynaklanabilir bu Dıştan bir itme olabilir İçten olabilir Yani monotonluk dediğimiz Can sıkıntısı dediğimiz Artık hayatımda yeni bir şeyler olsa ya Böyle dediğiniz Bak ne de bu olabilir İşte bahar gelmiştir pürüyü seçpisinizdir. Şey Aa kitapçıda bir şey görürsünüz. Bir kitap okursanız hayatınız değişmez. <gülüyor> Öyle olmaz. O reklamlarda olur. Ama işte böyle zamanlarda mesela başka başka şeyler. Ne bileyim bahçecilik üzerine olabilir. Çiçekler üstüne olabilir. Mesela her gün önünden geçtiğiniz ağacı fark edersiniz. Dert olursa bunun ismini Sorarsınız hemen ağacın yanındaki kasaba. Ya dayı, selamünaleyküm. Bu ne ağacı? Bu? Ağaç Bu bakar şimdi böyle Bir yandan da gururunu ediremez Bilmem kaçıdır önündedir çünkü Ağaç işte yani Bu kavak galiba Abi kavak bir şey olmaz ki yani, yani O kadar biliyoruz. Nehir kenarında olur falan yani Bu ona bir de benzemiyor Bu çınar galiba ya Yapraklarına bakarsanız Çınar'a da benzemiyor. Çünkü en azından bir yayın evinin ambleminin e, Çınar yaprağı olduğunu bilmişsinizdir, görmüşsünüzdür o zamanında. Bunun gibi bir şeydir. Sonra bir gün mesela başka bir şey duyarsınız. Bunun haberlerde hep Kopenhag kriterleri, Kopenhag kriterleri. Oslo Barış Antlaşması, Oslo Barış Antlaşması. Mesela elinizin altında bilgisayar vardır, canınız sıkılır. Arama motorlarında Oslo Barış Antlaşması diye ararsınız. Türkçe olarak bulamazsınız. Kopenhag kriterleri dersiniz. Türkçe olarak <gülüyor> bulamazsınız. Yoktur. ya nedir bu? Ondan sonra kazara bir televizyon programında emekli bir paşanın siyasi parti temsilcilerini nasıl hafladığını görürsünüz. Resmen şey sor. Buradaki arkadaşlar hiç Kopenhag kriterlerini okudu mı acaba? Evet, soru sorulduktan sonra kamera tek tek Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayan partilerin, temsilcilerinin yüzlerini gösterir. Hayırlı geceler. Hayırlar sen var? Kiminle görüşüyoruz böyle yoldan, trafikten? <gülüyor> Yolda sürdüğün şey yolunda benimle arıyım değilim. Kimsiniz? De, de. Nereden arıyorsunuz? Ee, Tekirdağ'dan İstanbul'a geliyorum. Adım Vahap. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkür ediyorum. Bari bir yol kenarına falan çekseydiniz. Ne bileyim. Yani ee, bir tehlike olmasın. Yok yok. Kulaklıktan konuşuyorum ben. Anladım. İyiyim. Evet. Nasılsınız? İyisiniz? Haml olsun. Siz de iyisiniz inşallah. İyi yayınlar Çok teşekkür ederim. Radyonuzu devamlı dinliyoruz. Güzel yayınlarınız var. Teşekkür ederim. Yürü güzel yayınlarınızı taktiğiyle karşılıyoruz. Sağ olasınız. Ee, ama böyle geceleri de o takikaten e, konuşmalarımızda daha çok insanı e, her zaman için bir şeyler öğretecek. kelimelerden cümlelerden sahipten, daha memnunum. Ne inşallah, ne diyelim? Evet. Siz ne diyeceksiniz? Bir şey demem lazım. Yani numaraları niye aradınız mesela? Numaralar tutarken aklınızda ne vardı? Vallahi aklımda ya. Sizin dinledim de böyle bakın bir şeyin, takını dönün sonra tam konu edilmiyorsun. Kapıyı, bulamadım. <gülüyor> Adama benim bu niye bir herhangi bir konu tam giriş yapmıyor. Bir giriş yaptı, bir, bir konusu tam Allah'a zahmet ya. Sağına dön duruyorsunuz. Durum yani. Peki, çok teşekkür evet. ediyorum bu uyarınız, ikazınız için var mı başka evet. eklemek istediğiniz? Yok, hayırlı çok diyorum. teşekkür ediyorum, Allah yolunuzu açık etsin, teşekkür Allah sedeflerimize kavuştursun. Ederim. Bizden de hayırlı geceler dilerim. Hayırlı Sanacaksınız geliştir diye bozuldu mu o yüzden kapadım, hayır. Doğdan arıyor o yüzden. Zaten söylüyorum ya ben dağınık gidiyorum. Çağrışım yoluyla falan gidiyorum. Neydi ama. Heh. Mesela onu görürsünüz. Mesela televizyon kanalında emeklilik başında sorar böyle. Türkiye'de taş taş bırakmayan, istikürlüyen, her sorunu halleden, siyasi parti temsilcidir. İçinize koparan kriterlerini okuyan oldu mu? Ee, yani şimdi bizim <gülüyor> bu, şimdi böyle bir ülkede müsaade edeyim. ben de bu kadar. Daldan dala attayım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Kiminle görüşüyorum? Dönda Hanım'la görüşüyorsunuz. Nasılsınız Dönda Hanım? İyi valla şükür. Sizleri soralım. Hamdolsun. Nereden arıyorsunuz? Bayrampaşa'dan. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet, konumuz güzel bir mevzu. Konumuz nedir? Bir de ben öğreneyim evet. konumu. <gülüyor> konumuz herhalde zaten karışık biraz yani. Aha. Duygular arasında bir dolaşım. Bak Öğrendik konuyu. Evet. <gülüyor> Hayır ben kolayını buldum bana soruyorlar Bu hafta neyden bahsettin ya da bahsedeceksin evet. Sevgi hep sevgi diyorum da evet. Buyurun siz dinleyelim Yani siz telefon numarasını Tuşları tuşlar iken Ne vardı aklınızda ee, Benim de sanki Biraz e, benim duygularımla Benleşiyor da ben de arada sırada Öyle hı. bir canım Falan sıkıldığı zaman bir yürüyüşe çıkıyorum Veyahut da hı hı. dolaşıyorum işte bir nevi e, İnsan rahatlıyor yani hı hı. daha fazla düşünce alanı oluşturuyor yani şunu şöyle ne yapabilirim bunu böyle ne yapabilirim mesela çıkıyorsanız bir deniz kenarına sahile bakıyorsunuz hı hı. E, dalgalar arasında bir dolaşım gibi bir şey oluyor yani sizde yürüme doktor zoruyla olan bir şey değil değil Hayır, mi? Hayır gayet içten gelen bir durum Vay, güzel. yani bir spor yapma gibi bir yedi sanki eee Sinirleri sakinleştiriyor sanki Şimdi bana, yürümek birileri. biliyorsunuz peygamber meslidir birincisi. Evet. Bir de filozofların ortak özelliğidir. Evet evet. Yani Filozoflar zaten... yürürler mesela. Hı -hı. Çünkü ee... insanoğlu yürürken düşünür. Evet evet. Gerçekten Hı -hı. çok doğru bu şey. Benim de dikkatimi çektiği için biraz uyudum. Ee, bir açayım dedim radyoyu. Hı -hı. Sonra tam dedim bana göre program. Hı -hı. Biz de Teşekkür ya. ederiz çok sağ olasınız şey Görüşmek üzere inşallah Hayırlı geceler dileriz sağ olasınız Konuyu öğrendiniz mi? İyi Daldan dala atlamak şarkı dinleyelim mi? Bu arada siz de söylemek istediğiniz bir şey varsa bir şey söylemek istiyorum. O halde haldeyseniz düşünün. Bir giriş cümlesi. Bir giriş cümlesi bulmak zordur bunu biliyorum. Bir giriş cümlesi. Mesela çoğu insan, mesela özür dilemeyen. Mesela özür dilemeyen insanlar ikiye ayırabiliriz. İnsanoğlu hakkında konuşuyorum yine dikkatinizi çekiyorum. Özür dilemeyen daha doğrusu özür dilemeyen kaba Yani bu adamın ben özür dilediğini hiç görmedim mesela Evlisiniz, eşiniz, babanız mesela Ya bir gün özür dilediğini görmedim dediğiniz Şunu acizane hatırlatırım Kulağınıza küpe mi? Hayır Ata açı diyelim daha kibar olsun Kağıt kenarına, kitap kenarına, taç. Bazı insanlar söze nasıl gireceğini bilemediği için mesela özür dileyemezler. Bazı insanlar söze nasıl gireceğini bilemediği için özür dileyemezler. Bu ilk cümleyi bulamadıkları için. Yani mesela Amerikan filmlerini görürsünüz. Konuşmamız lazım. Konuşabilir miyiz? Telefon açar. Bugün mutlaka seninle konuşmam gerekiyor. Böyle şeyler. Evet seni dinliyorum. Ver mesela karşıdaki. Hani dün Farid gibi. Ah dünya. Ne dinleyeceğiz? buldum. Vallahi giden ben oralı Elin yerinden düşüp dalına giden giden ben oralı doğru gelir dağlara giden soruyor gelir, kurban, sor gelir giden sor Aşkın yaralı katılmak için <gülüyor> teşekkür ederiz. Kiminle görüşüyoruz? Ben Tufan. Anlamadım. Ben Tufan. Tufan. Evet Tufan. Kütah'yla arıyorum. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? olsun. Biz de İstanbul'da iyiyiz. Sizi dinliyoruz. Valla akşam vakti şöyle dinliyorduk işte herhalde. Bakın telefon numaranızı verdiniz. Sizin de söyleyin bakalım bize katılın. Hımm. Ne var ne yok. Ne muhabbet ediyorsa tam olarak bilmiyorum. Siz musunuz? Hayır şöyle dinliyorum. Şu anda dinliyorum. Tezahit olarak geçerken Ahmet Kaya yazıyordum. Ahmet Kaya yazıyordum. Ha, hemen aradınız siz. Hemen aradım. Böyle var. Bu güzel bir dinleyiciler arıyor. Kütahya'da ne yapıyorsunuz? Yani Kütahyalı mısınız? Evet Kütahyalı. Kütahyalısınız. Hı hı. Yaş, iş, güç nedir? Hayırdır? Yaşım 27. Maşallah. Maşallah <gülüyor> nefes hafiflik e, güzel e, aynen devamı bir işte hayat yuvalı böyle yani. gecenin bu vaktinde ayaktasınız yarın iş işgücü yok mu yarın var mı ne biliyorum tutma şöyle bir mavi açayım yani e, açsana yani tam şu işte, anda denk ya değil tam şu anda denk gel telefon numarası hemen dedim arayın hemen götürem arada bakar mısınız maşallah <gülüyor> peki var mı başka eklemek istediğiniz Vallahi herhangi bir şey yok. Güzel bir şey çalarsınız. Peki. Şey. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere. Hayırlı geceler dileriz. Hayırlı. Sağ, olun. Sağ olun. Evet. Eli telefona gitmeyen, numarayı çevirmek noktasında tereddütler yaşayan. Görün, ibret alın. Tabi bu arada ellerimi görseniz. Şöyle iki elimle birlikte telefon makinesini gösteriyorum. Telefon makinelerini Görün, ibret alın. Ahmet Kaya'dan dinledik. Kaç aksi kurban. Saat 1.54. Burası İstanbul. Bir şey diyecektim. Aklıma geldi. En son kaldığım yerde şundan bahsediyordum. Bazen dış etken olabilir, iç etken olabilir. Başka şeyleri görmeye, merak etmeye başlarsınız. Mesela hep örnektir. Diyeceksiniz gel yani düşünecek başka bir şey yok. İşin gücün yok mu senin? İşin gücün bu. Hani Amerikan filmlerinde görürsünüz. Görürüz. Bir yerde bir kaza olur. Bir yaralanma olur. Anında ambulans oradadır. Adam pardon. Cavur yapmış be. Var ya o. Ünlem, o duygu, mesela Türkiye'de böyle değildir. Gazetelerde, televizyonlarda haberler okuruz, haberler seyrediriz, haberler duyuyoruz. Kaldıran olmadım, kaç saat ambulans bekledim gibi. Geçtiğimiz haftalardaydı, Milliyet Gazetesi'nde bir söyleşi okumuş idim. Şöyleşide konuşulan kişi, yanlış hatırlamıyorsam gençliğinde yani bir 30 yıl önce falan İngilizce öğretmeni olarak Robert Koleje e gelmiş ama 30 yıldır da İstanbul'da yaşayan biriyle yapılmıştı. Kendisi aynı zamanda yazar. Amerika'da ve İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmış birçok kitabı var. Ve Söyleşinin merkezinde de yani İstanbul tutkusu nedir? Sizi burada tutan şey nedir? Sonuçta ee, siz tamdan bir yazarsınız. Hani gençlikte olur. Yollara düşeyim. Şurayı göreyim, burayı göreyim. İngilizce öğretmenliği yaparak da Masraflarımı çıkarırım. Tamam bunu anladık. Ama şu anda neredeyse ömrünüz bitmek üzere ve hala İstanbul'dasınız. Niçin buradasınız? Gibi sorular bu minvalde seyrediyor söyleşim. Orada ismini hatırlayamadım. hatırlasam şaşırırdınız eminim. İsmini not almadığım, not alsaydım şaşırırdınız ona da eminim. Amerikalı yaşlı ve 30 küsur yıldır İstanbul'da yaşayan İngilizce öğretmeni yazar şunu söylüyor. Siz gençsiniz diyor. söyleşi yapan kişi. Bunu anlamanız zordur diyor. Bunu da biliyorum ama yine de söyleyeceğim. Ben de o yaşlı bir insanım. Artık çok rahat yürüyemiyorum. Yani öyle ki gözüm kesmiyor. Yürürken yolda kalabileceğimden dahi korkuyorum, düşerim, kalp benzeri bir şey olur, yolda kalırım diye, korktuğum çok oluyor, çünkü yaşlandım artık. Ama İstanbul'u niçin sevdiğimi soruyorsunuz, çünkü bu şehirde yaşlı biri düştüğünde kimse onu seyretmez hemen koluna girer evet aynen bu cevap bakın çok duygusal bir cevap bu biliyorum ama duyguları küçülsemeyin bunun bir daha planı var orayı da ben ekleyeceğim acizane diyor ki ben yaşlı bir insanım ve yolda kalabileceğimden korkuyorum olur ha karşıdan karşıya geçerken dikkat etmem araba çarpar bana bunun gibi şeyler. Ama biliyorum ki bu şehirde düşsem, yaşlı bir insanım ben ve kimse buna sevecik kalmaz, biri benim koluma girer. Hayırlı geceler. Selamun aleyküm. selam. Radyonuzu veya televizyonunuzu neyse hocam, şu yankı yapan evet. anladınız mı? Evet. Heh, peki. <gülüyor> Ben bunu anladım da siz de Allah için bir şey söyleyin. Allah için, Resulullah için. Yani bu Buyurun. akşam bütüncük sizi dinliyorum. Hiçbir şey yok. Yok mu? Yoktur. Hayır. Yokmuş. Yok bu diyor soruyor. Gerçi yokmuş diye bir cevap yoktur. Yani bunun için var mı diye sorsaydı mesela. Soru çünkü cevabı belirler. Var mesela şu, var mesela bu, var mesela şu denilebilir. Yok mu? Yok diyen birine var diye de cevap verilebilir de gerek var mı? Yok. Allah selamet versin. Teşekkür ettik yine zahmet etmişler. Onu söylüyordum. Andık yani ben yaşlı bir insanım. Bunu bir genç bir insan olarak anlamayacaksınız. Bunu da biliyorum ama yine söyleyeyim. Bu şehirde ben düşsem yolda kimse bana seyirci kalmaz. Elbet bir koluma girer. Bunu Amerika'da ya da Avrupa'da bu yoktur diyor orada. Ha, burayı ben ekleyeceğim. Bu olmadığı için işte güçlü bir ambulans sistemi kurulmuştur. Bakın bu olmadığı için. Yani batı toplumlarında öyle diyelim. Yolda kalana, yolda düşen yaşlıların koluna hatta karşıdan karşıya geçirirken. Kollarına kimse girmediği için. Yani çok net. Düştüm, yolda kaldım. Devletin görevi ne? Vatandaşının sorunlarını gidermek, bu konuda gerekli önlemleri almak. Çözüm ne? Çok güçlü bir ambulans sistemi kurmak. bunun ürünü. Türkiye'de sorun ne? İkisi de yok şu anda. İkisi arasında gidip geliyor. Şu anda hani tam eskisi gibi de değil. Mesela. Amerika 30 küsur yıldır İstanbul'da yaşayan Amerikalı yazarın, öğretmenin söylediği şey artık aşınmaya başlamış. Artık Türkiye'de de İstanbul'da da insanlar biri düştüğünde onunla devletin ilgilenmesini istiyor. Yani son olarak benim işim var ben ilgilenmek istemiyorum diyorum sana. Şimdi böyle bir deni, de, değişim, dönüşüm var ve böyle bir ara geçiş var, unutabiliyor muyum? Yani i̇lk ezit değil artık bunlar. Mesela kimi bölgelerde fark var, kimi bölgelerde hala iskâdetler geçerli, kimi bölgelerde mesela hala... E, cümleyi toparlayamayacağım. <gülüyor> Görüyorsun, bir tespit yaptım yani biraz kahvenin tarzı oldu ama bir şey daha söyleyecektim. Onda bir müşarkı daha dinletmiştim. Ondan sonra seyrediyorum. Biden'ın kötülüğü için özür dilerim. Çünkü bunun ben CD'sini bulamadım. Eski bir şarkı, türkü bu. Severim deden sevim ben. geçen günleri bana gönder. koyup zar. Bir tesadüf oldu Eski dille söylersek tevafuk İyi akşamlar İyi akşamlar kiminle görüşüyoruz Ayşe Ayşe hanım nereden arıyorsunuz Merhaba İbrahim abi nasılsın Nereden arıyorsun İzmir'den İzmir'den İzmir'den arıyorsun evet. Seni dinliyoruz herhalde Sen İzmir'de abi. değil değil ki ama Hı? Sen İzmir'de miydin Konya'daydım. Manisa'ya geçtin. Oradan İzmir'e geçtin. Oradan İzmir'e geçtin? Geçti. <gülüyor> evet. İbrahim abi telefonunun şarjı bitiyor. Hı. İlk başta bir kez ke geldim. Destekle soramadığım bekliyorum. İzin bittikten bir tarih zaman aradım. Sonra buldum kişileri. Aklımdan birer yazdım. Sonra geldiğimiz doğumdan diskülfüye Soka da beraber dinlemeye mahkem aldım. Aha. Ama sonra da dinledi bir şeyler var mı? bir şey var mı? mesela sen önceden de dinlemiş birisin. Bir şey var mı? Senden şöyle gerçekten ama bak dürüst bir kritik alalım. Dürüst. Evet. Dinliyoruz. Kritik. Biliyoruz ha. Eee evet, kendi çok daha genel sizin söylediğiniz gibi. Ya yani eskiden not aldığım cümleler falan geliyor aklıma. Hı -hı. Daha hı. Fakat indi insu içleri e, daha kalıtsızdı. Yani kendi içiyle alakalı şeylerdi Cümleler de eee işte ülke ile ilgili genel, sosyal, hı -hı. siyasi evet. vesaire. Gazete Artık kültür sanat sayfasında Düşünce sayfasındasın. Hı hı. Oradan yani... da kovdular beni. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> düşünce sayfasından da kovdular, sürdüler beni. Ya. Tabii. Burada takip ne peki? Hı, -hı. Yani Artık YouTube'sunu gözetle. Tekrar e, geri aldılar beni Kültür Sanat sayfasında. Onda daha bu gece hatta müzik arasında sevgili Bünyamin Yılmaz haber verdi bana. Bundan sonra Salı günleri kültür sanatta bekleniyormuşum. Öyle söyledim. Ben düşünce saflığımı düşünce saflığımıza gitmesin de yani ilk başta. Hı. Yani ben öyle görüyorum biraz eski gidiyor üstelik çok memnun etmedim açıkçası. Hı. Hı. Başka? Yani, yani çok da dinledim ki daha bugün dinledim. İyi bir şey mi peki? Zaten. Bak, peki iyi bir şey mi? Yani benzetmedin tamam. Aha. Ama iyi bir şey mi? Ee, ben esk... Bence değil ya. Beğenmedi ya. <gülüyor> evet. eskisi daha zevkli dinliyordum. Yani her günü Çok merak ediyordum. Hı -hı. Yani şunu not alayım, şunu şey falan diye. Hı -hı. Ama bu biraz daha Bilmiyorum bir de ben kendi içinde yaşayan bir insan olduğum için normalde de çok umramlı ayakam yoktu ama hı hı. de deseydi düşündüm bile. Hmm. Bu izinle işte birkaç gün de burada için e, hep bu anı hemen şeritlendi. beni izinir gibi muhtemelen diye. Hı hı. zaten tam ama hı hı. <gülüyor> içeride bir sürü izin bir insan var. <gülüyor> <Ne olacak? gülüyor>